Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda olduğu gibi bu programda da yine özel bir konuğumuz var ve kendisi bizlerle yaşam öyküsünü paylaşacak Serhat Erönal şu an konuğumuz hoş geldin Serhat. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, kısaca sormam gerekirse Serhat Erönal kimdir desem ne söylersin bize? 1981'de İstanbul'da doğan, 5 Eylül 1981'de İstanbul'da doğan ve hayatta pes etmeyen, vazgeçmeyen, yılmadan mücadele eden birisi diyebilirim. Ne güzel. Ne güzel. Ee, az sonra yaşam öykünü paylaştığımızda dinleyicilerimiz herhalde bu cümlelerin her birinin, bu kelimelerin her birinin altında nasıl dolduğunu anlayacaklar ve yakından tanıklık etmiş olacaklar. Ee, Serhat Er kendisini de söylediği gibi vazgeçmeyen, yılmayan, mücadele etmeyi seven bir e, yaşam öyküsü. ...ve bugün istedik ki sizlerle tanıştıralım... ...sizlerle beraber kendisini daha yakından tanıyalım... ...ve yaşam öyküsüyle... ...bizleri dinleyenlere... E, ...şu anda kendi bulunduğu... ...belki e, mücadelelerinde... ...acaba diye soru işaretleri oluşanlar varsa... ...onlar için de belki bir çıkış yolu olur... ...umut olur... ...onlara da bir güç olur diye düşündük... E, ...ve o yüzden paylaşmak istedik... ...Serhat'ın yaşam öyküsünü sağ olsun o da kabul etti... ...bugün bizlerle birlikte tekrar teşekkür ediyoruz kendisine... ...programımıza konuk olmayı kabul ettiği için... Peki yaşam öykün nerede başladı? Nasıl başladı? Nasıl bir çocukluktu diyeyim? Daha eskilere gidelim. Oradan başlayalım Serhat. Her şeyden önce ben teşekkür ederim. Böyle bir e, güzel ortamı bana sunduğunuz için. Açık hava da teşekkür ediyorum her şeyden önce. Şöyle söyleyeyim. Benim çocukluğum çok hızlıydı. Hiperaktiflik derecesinde yaramaz. Ve e, o, o derecede e, nasıl diyeyim, böyle hayata... ...her noktasından e, fırsatlarıyla kovalayan bir e, yapıya sahiptim. E, hep de böyle oldu. E, tabii bazen bu her şeyi kovalama fazla merak... ...insan hayatında bir takım değişikliklere... E, ...hatta köklü değişikliklere de sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi de biraz sonra anlatacağım. Kaza hikayesi. Evet Onun ama şimdi öncelikle şeyden başlayalım. Nerede Doğru, doğdun? Hangi şehirde doğdun Doğru, sen? Evet İstanbul'da doğdum. Evet. İstanbul'da e, doğdun. E, nasıl bir ailedeydin? Kardeşin var mıydı? Ailen ne iş yapıyordu? Hemen şöyle aktarıyorum. Ee, babam da annemle ticaretle uğraşan insanlar. Hep öyleydi. Hala da öyleler. Yaşları 65 oldu ama hala çalışıyorlar. Ee, bir kız kardeşim var. Ee, o, işte, o da anlatırken bir abim var diyor ama küçükken muhtemelen maalesef bir abim var falan çıkıyordu. <gülüyor> Çünkü, Genelde kardeşlerin anlatımında evet, olduğu gibi ama o tarihte şöyle ben 1981 doğumluyum ve o tarihlerde işte bizim çocukluk dönemimizde evlerde falan televizyonların geldiğinde uzaktan kumandaların falan olmadığı bir tarih. Evet. Benim kardeşim işte anlattığında işte abimin uzaktan kumandasıydım. Abimin işte e, stres topasıydı falan diyecektim anlatıyor. Maalesef çok büyük ramazlıklar üstünde denedik. E, zaman zaman da bayağı da canının yandığı olmuştur. E, güzel de bir kardeşimiz de hala da aynı yani e, Allah herkese nasip etsin. Böyle bir kardeşlik ki herkes e, kardeş gücü çok gerçekten başka bir şey. E, kardeşimle beraber e, ya yani o benim yaramazlıklarımın üstünü örtmeye çalışırken beraber büyüyorduk. E, i̇lkokul oruç şey anaokulu, ilkokul işte anaokulda e, böyle anlattıklarına göre Çapkınlığa falan başladığım kaçtığım okul evet. ee, daha sonrasında e, yaramazlıklar ilkokulda devam ediyor hatta ilkokul öğretmenim hala o tavandaki ayak izi neydi niye vardı falan diye zaman zaman hala söyler konuşuruz görüşürüz de kendisiyle. İlkokulda tavana şey... ayak izi bırakan bir evet. e, yaramaz çocuktan bahsediyoruz aslında Serhat'ın çocukluğundan evet. bahsederken <gülüyor> e, yerinde duramayan. Sürekli yaramazlıklar peşinde acaba ne yapsam diye e, sürekli bir merakın peşinde koşturan bir çocuktan bahsediyoruz ve e, hareketli bir çocukluk dönemi. Kesinlikle öyle sınıfta derste oturmayan hiç 5 dakika zapt edilemeyen bir yaramazlık hikayesi. Şimdi de bir tane yeğenim var kardeşimin oğlu aynı ben. Ben de onunla uğraşıyorum şu anda Oğlan dayıya çeker dedikleri doğru herhalde <gülüyor> Dedikleri doğru evet aynı Peki öyle. sen okulda dersler nasıl bu dönemde yani ilkokul, Ortaokul yıllarında derslerinde Başarılı mısın? Hayır tabii ki Hem yaramazız <gülüyor> hem kesinlikle. Derslerde başarılı değiliz Evet kesinlikle öyleydim Peki e, lise çağlarına Geldin sonra e, hala İstanbul'da Yaşıyorsun e, ve aynı Yaramazlıklar devam ediyor mu o dönemde de Yaramazlıklar e, Yaramazlıklar artarak devam ediyor. Hatta artık yani şimdi tabii bunu idrak edip söyleyebiliyorum bu yaş, bu yaşımda. Ee, yani hayatımdaki bir takım değişiklikler olmasaydı belki de bugün e, bu, bu, bu mikrofonda konuk olmayacaktım. Belki e, insanların bu kadar e, takip ettiği, baktığı ve e, yani bundan gurur duyuyorum söylemekten e, örnek aldığı birisi olmayacaktım. Evet. O yüzden e, hayattaki e, hayatımda yaşamış olduğum lise liseye geldiğimiz için söylüyorum hı hı. lise birinci sınıfın sonunda yaşamış olduğum kaza benim hayatımın tamamını değiştirdi ve e, o yaramazlığı yani o lisenin bitmeyecek olan lisenin bitmesini hatta sen okuyarak bitmesini falan sağlamış oldum. Peki lise birin yaz dönemi bir kaza yaşadım evet. programın başında da belirttiğin az önce de belirttiğin şimdi bu kazadan birazcık bahsedelim ...dinleyicilerimize. biz programımızda tabii ki böyle hani e, işte, giren itibariyle işlediğimiz işte konularda hep e, insanlara umut veren ilham veren yaşam öykülerini konulu ediniyoruz tıpkı senin e, öykünde de olduğu gibi bu bölümde evet. birazcık e, dinleyenlerimiz de e, olayları anlatmaya başlayınca belki birazcık duygusal e, davranabilirler ama ee, öykünün geldiği noktada e, Serhat'ın daha yakından tanıyınca neden bütün detayıyla anlatıyoruz dedim bunları çok daha net anlayabilirler diye düşünüyorum. Ne oldu lise 1'in yaz tatilinde? Ben çocukluğumdan beri e, sürekli e, denizle çok içli dışlıydım ve e, bir botumuz vardı. Bu komando botu, Zot bot falan denilen botlar vardır. Yani hemen hemen herkes bilir. Ee, o öyle bir ufak botumuz vardı ve ben e, çocukluğum boyunca o botla e, hep kullanmayı hayal ederek büyüdüm. Kullanmaya başladıktan sonra da işte erkek çocuğun işte araba merakının bot versiyonu her gün temizlerdim her gün bakımını yapardım falan ve kıyıda bağlı tutardım. Kıyıdan da temizliğim bittikten sonra suya atlardım. Hatta e, yani atladığım e, yükseklik bel seviyesi bağlı olduğu yer ben işte temizini yapıp atlardım at ters balıklama atlayıp e, e, kaza geçirdiğim yerde su sıçratmadan ters balıklama atlayan falan böyle işte o çocukluğun vermiş olduğu heyecanla sürekli böyle yeni bir atraksiyon deneyen Serhat vardı bir gün e, o atraksiyon maalesef e, çok sevimli bitmedi ben çakıldım atladığımda e, boyn boynum kırılmış tabi ben bilmiyorum boynuma kırıldığını e, ilk ilk e, mücadelem sudan çıkmak yönündeydi ama maalesef vücudumda sanki böyle elektrik, şalterleri kapanmışçasına bütün hareket kesilmişti. Tamamen suyun içindeydim. E, su yutmaya başladım ama enteresan böyle boğulma gibi değil de içer gibi su yutuyordum. Çünkü kafamı hiç çıkartamıyordum. O sırada teknenin ipini gördüm. E, tutmaya çalıştım ama maalesef parmaklarım çalışmıyordu. Tutamadım. İşte botta arkadaşım vardı o sırada. E, ben de şaka yapıyorum sanmış ilk başta. Ben o elimle tutamayınca dedim ki kafamı kaldırayım, bağırayım, imdat diyeyim. E, gözüme kadar çıkabildim suyun içinden. Ha, onu böyle bir tedirgin gördüm. E, ama yine orada çıkamadım tabii ki suyun içinden. Kıyıya yüzmeye falan çalıştım ama mümkün olmadı. Sonra dedim ki Sarp buraya kadarmış. Bir anda her şey karardı benim için. Artık hani o film şeridini görmedim. Ama, ama ee, bir karanlığın içerisinde ilerlediğimi hatırlıyorum böyle bir e, o black hole kısmı işte e, büyük kara delik misali ilerlerken suyun içinde e, kendini ben, suyun içinde kendini bırakıyorsun ve artık su yutmaya başlıyorsun. Eta ondan sonrası bilmiyorum zaten. Ondan sonrasını hatırlamıyorsun o, ve Artık sona geldiğini sonra düşünüyorsun. Karanlık. Buraya kadar olduğunu düşünüyorsun. Evet. Ee, sonra ne oldu? Sonra arkadaşım da çıkartmaya çalışmış, çıkaramamış. ...çok ağırlaşmışım... Ee, ...orada bir ayamcamız vardı... ...beni çok severdi... ...o beni görmüş ve... E, ...koşarak gelip almış... E, ...hareketsiz olduğumu görünce de... ...omzuna çıkartıp... serhatım sen ölemezsin diye... ...Kumsal'da beni e, omzuna taşımaya başlamış... ...Seryat'la... E, ...tabii bunlar... E, ...Omurilik'teki yaralanmayı arttıran şeyler... ...ama bir yandan da sudan çıkartılıyorsunuz... Hı hı. ...yani... E, ...iki tarafından da baktığınız zaman... E, Yapıl, yapılması gereken bir şey. Ama tabii omuzda taşımak değil de ama kim olsun sevdiği biri bu pozisyonda olunca ister istemez böyle bir tepki veriyor. E, bulunduğum bölgede e, maalesef herhangi bir e, sağlık desteği 96 senesinde yoktu. Köydü çünkü. E, Neredeydin? Çandarlı'nın Denizköy köyü. Evet. 1996'da İzmir Çandarlı'da bir köydesin. Evet. Çandarlı'da bir köydeyim. Ee, çok güzel kumsalı ve koyu olan bir köydeyim. Ee, şansım ki Çandarlı'ya tatile, Çandarlı'da işte yani 10-15 kilometre uzaklıkta e, Çandarlı'ya tatile gelen bir aileyi e, yakınları diyor ki Denizköy'e götürelim sizi. Orada da denize girin. Ve bu ailenin içerisinde bir e, suni solunum uzmanı, yeni mezun bir hemşire ve onlar da İstişten geliyorlar Türkiye'ye. Birkaç günlüğüne ve tesadüfen ne Evet, ben ben çok tesadüfleri inanmıyorum hayatta ama e, oradalar, orada olmaları gerekiyordu herhalde. Daha sonra beni görüyor e, ve hemen e, kuma yatırıp suni soluma başlıyor. O sırada gene e, bir kısmet, arkadaşımın onları onların ziyaretindeymiş, o da Beyince herhaldeymiş. O orada ben benim kaza aslında beni görüyor. Hemen sedyeler, şeyden havlulardan sedye yapıyorlar ama beni yatırıyorlar. Süniz çözümü başlıyor. Ee, bir süre yaptıktan sonra artık e, beyin cerrahı olan e, abimiz, Ben yani ümidi kesiyor artık maalesef diyor ama e, o hemşire, sağ olsun vazgeçmiyor. O yüzden de ben vazgeçmeye hep karşıyım. Evet. Vazgeçmiyor ve suni soluma devam ediyor. Ben aynı filmlerdeki gibi daha sonrasında böyle serhat serhat serhat serhat diye yükselen bir sesle. Gözümü açtım, etrafım bir sürü insan kalabalığı falan. Bana dediler takım uyuma. Doktor böyle söyledi. Ee, o zaman da bir şok durumu oluyormuş galiba. Ee, onun için uyuma mı söyledi ama yani sanki haftalardır uyumuyormuşçasına yorgun hissediyordum kendime. Orada beni alıyorlar, sonra işte Sağlık Kuruluşuna götürüyorlar. Orada bir şey yapamadıklarını söyleyince beni İzmir'e Ege Üniversitesi'ne yönlendiriyorlar. Ee, maalesef bir ambulans tedariki yapılamıyor o tarihte o, o saatte. Bir e, station arabanın arkasında ben İzmir'e yola çıkıyorum. Boynunu kırıyorsun. Bir günü, evet boynum kırık. Omuriliğinde ezedelenme var yani. Ezedelenme var tabii ki. Yani 1996 tari... yılında e, ambulans bulunamadığı için İzmir Çandarlı'nın bir köyünden e, İzmir'e kadar e, bir arabanın bagajında tabiica hisse. ...götürülmek durumunda kalıyorsun. Ve o dönemde evet. bulunduğun yerde bir hastane yok. Sağlık ocağına gidiyorsun. Sağlık ocağına müdahale edemiyorlar doğal olarak. Ve İzmir'e bir şekilde hastaneye ulaşıyorsun. Evet. O bir şekilde ulaşma da gene... ...işte hani az önce söylediğimiz sadece durumlar var ya... ...işte evet. hem doktordu. Yolda o zamanki... E, ...Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Buran Öz görüyorlar bizim arabada. Trafikte yan yana geliyoruz bir makam aracıyla... Hemen camını vuruyorlar, Korumaları falan çıkıyor ne oluyor diye. Durumu anlatıyoruz. Anlatıyorlar. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Ve e, buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Hemen e, sirenlerini takıp bize eskort takıp yol açıyorlar. Ve bizi hastaneye götürüyorlar. O trafiğin içerisinde. O dönemki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eskort araçlarıyla, koruma araçlarıyla beraber hastaneye gidiyorsun. Evet. Peki. Talihsiz bir olay yaşıyorsun ama talihsiz bir olayın ardından... E, talih diye adlandıracağım artık bunları. Senin hayata tutunman için herhalde e, evren e, her türlü olasılığı karşına çıkartıyor. Kesinlikle öyle. mücadele o saatten sonra benim dışında gelişmeye başlıyor zaten. Yani benim bu bu olumlu mücadelenin içerisinde e, daha sonrasında olmamam da o günkü evrene muhtemelen yanlış olurdu yani. <gülüyor> evet. Peki hastaneye gittin. Hastanede ne oldu? Neler yaşadın? Sonraki süreçte neler yaşadın? Biraz daha hızlanarak anlatalım istiyorum ki Tabii tüm öyküyü ki, bugün neler yaptığını da anlatalım dinleyicilerimize. Süper. Maalesef o tarihte bana hemen şey soruyorlar. Yani aileme soruyorlar. Işte müdahale için yapılabilecekleri işte e, ücretlerini falan filan. Çok şükür ki e, o zaman imkanlarımız müsaade etmiş ve e, hemen müdahale için ne gerekiyorsa istenmiş benim orada yatışım yapıldı yüksek ateşim vardı hemen ameliyat alınamadım falan bir süre geçti daha sonra bir ameliyat oldum ve ben ameliyat oldum döndüm evime geldikten birkaç ay sonra televizyonda ben Türkiye'de ilk defa Titanium operasyonu diye bir e, haber seyrettim ama bu ben değildim yani ben televizyona çıkan ilklerden de önceki bir operasyonu geçirmiş oldum e, ve çok da başarılı bir operasyon geçirmişim bugün hala Boynuma baktıklarında röntgen herhangi bir sorun görmüyorlar 20-21 sene sonra. Bu da benim yine şanslarımdan, tarihlerimden bir tanesi. Sonraki süreçte de tamamen artık e, hayata tutunma kısmı başlıyor ki orada ailemin e, hani varlığını ve yaptıklarını mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü bu çok evet. önemli. E, ben yoğun bakımda yatarken bile benim yanıma bir psikolog göndererek ee, ben tabi onu o da hastaneden sıradan biri sanıyorum. Bir psikolog göndererek benim e, ameliyat olduktan sonraki yaşayacağım süreci anlamama yardımcı oldular. E, çünkü ben ameliyat olup iletem sanıyordum. Evet. Öyle olmuyormuş. Peki ameliyattan sonra e, ne oldu? Ameliyattan sonra e, başarılı bir ameliyat geçirdin. Ama sonrasında e, yürüyebildin mi, hareket edebildin mi? Ne oldu? Ne yaşadın? Evet. Ben, bana balon verdiklerinde balonu kaldıramıyordum ben. O durumdaydım. Ameliyat sadece omurilikteki o yaralanmanın stabil hale gelmesini ve daha büyümesini engellemiş oldu. Yürüyemiyordun kanka, ve kanka, ellerini kanka, kullanamıyordun kanka. ameliyat sonrasında. Tabii, tabii. Ellerimi kullanamıyordum. Kollarımı kaldırdığımda kafamın üstüne düşüyordu kollarım. Balon kaldıramıyordum. Yani e, çok net tarifiyle balon verdiklerinde taşıyamıyordum balonu. Sonra fizik tedavi süreci başladı. Evet, fizik tedavi süreci başladı ve e, fizik tedaviden daha da e, önemlisi aslında rehabilitasyon dediğimiz kısmı. Bunun için de e, ailem beni Almanya'ya, e, 8 ay kadar Almanya'ya götürdü. Orada bir rehabilitasyon süreci geçirdim ve bu e, bana tekerlekli sandalyede yaşamayı, engelli hayatla tanışmayı ve e, bununla mücadele etmeyi e, aslında e, hayatta sıradan bir, yani yeni bir hayatım olduğunu öğrenmemi nasıl, kısmet etti bu. Böylelikle de oradan döndüğümde, çünkü gitmeden önce ben sokağa çıkmak istemiyordum, herhangi bir mekana gitmek istemiyordum, gelen misafirlerin karşısına çıkmak istemiyordum falan. Çünkü bu düşünsünüz 15 yaşında elinizde her şey gidiyor o kadar yaramaz hareketli bir çocukken bir anda hareket edemeyen bir insana gelip dönüşüyorsunuz. Bu, bu zor bir süreç oluyor ama Almanya'daki rehabilitasyon dönemi bana bu mücadeleyi öğretti. Dönüp geldiğimde artık bambaşka bir Serhat'tım. Ee, yani orada işte mesela ben şu anda bile gördüğünüz gibi bacak bacak üstüne oturuyorum. Bacaklarımı kullanamadım halde. Ama evet. gitmeden önce e, bu birisini gördüğümde bana işte bacaklarımı hareket ettirmemi söylediğinde falan bu bana çok uzak geliyordu. Bu Peki kadar. Serhat ee, birazcık daha hızlandım yani. çünkü yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın. Anlatacağımız Değil çok mi? şey olduğu için hepsini paylaşmak tamam. istiyorum. Ee, sen döndün döndükten sonra lise eğitimin e, lise birdeydin ara vermiş oldun. Sonra tekrardan okula dönüp okulu bitirdin mi? Ee, aslında ben gitmek istememiştim ama annemin ailemin gene zorlaması takviyeleriyle okula geri döndüm. Okulum ikinci kattaydı sınıfım ikinci kattaydı. Sağolsun bütün arkadaşlarım beni teneffüslerle aşağı indirene kadar gezdirdiler, götürdüler, götürdüler ve ben liseyi de bu şekilde bitirdim. Ve ben yazamayarak, ellerimi kullanamayarak rehber hocanın sınıfın odasında rehber hocaya matematik sorularını yazdırarak e, bir lise dönemi bitirdim. Evet. Sonra liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atıldın bildiğim kadarıyla. Annenin sigortacı. Hemen annemin yanına e, gene an ben gene bir şeyler söyledim ama annem dedi ki hayata tutunacaksın. Ee, ve ben gene onun e, yolunda ilerleyerek işe başladım. E, o dönemde Marmara Üniversitesi'nde bir dönem bilgisayar eğitimi aldım. Sonra Marmara Üniversitesi'nde yine bir dönem İngilizce eğitimi aldım. Üniversiteye gitmedim. Ama ihtiyaçlarımı bu şekilde kısa e, periyotlarla tamamlayarak kendime takviyeler yaptım. E, 2000'den beri sigortacılık yapıyorum. 2003 yılı gibi de kendi şirketimi kurdum bir ortağımla beraber. Bir işim üzerine. E, ve hayatı tutmaya devam ettim. Muhteşem. Ve şimdi bugün geldiğin noktada aslında e, senin gibi e, engeli olan e, bireylere, başka e, insanlara ilham olabilmek için de e, bir YouTube kanalım var artık. E, oradan e, çeşitli videolar çekerek e, insanların yapabileceğini, başarabileceğini göstermeyi, anlatmaya çalışıyorsun. Doğru, evet, aynen böyle. Doğru aktarıyorum diye düşünüyorum. Neler yapıyorsun? Birazcık onlardan bahsedelim. Hemen, hemen bir özet cümleyle söyleyeyim. Benim hayata bakışım ve bir mottom var. Diyorum ki, hayatta olduğun için yaşamaktansa hayatı yaşa. Yani sabah kalktığımız için akşam olmak zorunda değil. Ee, ve bu yüzden ben hayatla mücadele ediyorum. Pes etmemeyi söylüyorum. Ben böyle bakıyorum hayata. Hayattan zevk alıyorum. Herkesin de zevk almasını istiyorum. Bu yüzden de e, yani bir, yeni serilenen söylüyor Ya hayatın ne kadar zor ama ne kadar mutlu gözüküyorsun falan. Ne kadar enerjiksin diyor. Ama iyi aslında ben benim böyle bir hayatım var, senin öyle, onun öyle, herkesin farklı bir hayatı var. E şu an ikimiz de oturuyoruz aslında hiçbir şey değişmiyor ki. Ben sadece bütün gün oturarak geçiriyorum. E belki biraz daha rahatım yani. Böyle bakmak lazım. E, kanalımda da bunu e, videolarla göstermeye çalışıyorum. Hatta Instagram hesabımda da aynı şekilde eğlenceli anlarımın ve e, benim için farkındalık yarattığını düşündüğüm anların e, fotoğraf ve videolarını paylaşarak pek çok kişiye ulaşıyorum. Ve bunun durumundan da çok mutluyum. Evet Serhat Erönal, Erönal yazdığınızda zaten Google'dan aradığınızda karşınıza çıkacak Serhat'ın hem videoları hem kanalı e, bence böyle insanları Serhat gibi e, umut olan ilham olan yaşamdan keyif alan ve her şeye rağmen o mücadeleyi vazgeçmemeyi kendisine felsefe edinmiş. Bunun peşinden giden insanları takip etmek lazım. Onların yaptığı işleri takdir etmek lazım. Bugün programımıza konuk olmasını özellikle Serhat'tan rica ettik. Çünkü gerçekten bir vazgeçmeme hikayesi kendisi. Direnme hikayesi. Yaşama tutunma hikayesi. Ve bugün geldiği noktada da aslında hep söylemeye çalıştığımız, hep vermeye çalıştığımız mesaj da o. Engelli bireyler toplumda genelde engelli diye ayrıştırıyoruz. Ama normal insanlar gibi her türlü faaliyetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Onlar da toplum içinde hayatlarını normal akışında sürdürebilirler. Sadece yapmamız gereken şey onların önüne engel koymamak. Onlara uyumlu bir hale getirmek. Serhat da bunun için inanılmaz güzel videolar hazırlıyor. Bunları paylaşıyor. Başka kişiler de Serhat'ı görerek ben de yapabilirim deyip ilham alsın diye. Engelli bireylere yaşama tutunun. Vazgeçmeyin. Bakın Böyle böyle şeyler var diye Birçok örnek vermeye çalışıyor O yüzden takip edelim Serhat Eranalı Hatta buradan sesimizi duyan Serhat'ı destekleyebilecek kurumlar Kişiler varsa onları da sesimiz gitsin Serhat'ı destekleyelim Serhat çok güzel bir iş yapıyor çünkü ee, Son olarak artık son dakikalarımıza Yaklaşıyoruz Serhat Ne paylaşmak ne söylemek istersin Bizi dinleyen dinleyicilerimize Ben, ben empati kısmından biraz önem veriyorum Bunun için de e, Asla pes etme dediğim bir bölümünü çektiğimiz bir videom var YouTube kanalımda. Hiç engeli olmayan bir internet fenomeni şahangillerle beraber bir video çektik ve ben bunu devamına getirmek istiyorum. Ben bir tekerlekli sandalye götürdüm ve o sanki bir engelli olmuş gibi, yani engelli yeni tanışan biriymiş gibi tekerlekli sandalyeye oturup evinde hareket etmeye çalıştı ve bunu gerçek hisleriyle, duygularıyla Kanalda, videoda herkese anlatabildik ve ben bunu başka isimlerle de beraber yapmak istiyorum. Başka bilinen isimlerle, ünlü kişilerle yapmak istiyorum. Çünkü ben tek başıma bir yere kadar ulaşabiliyorum. Bunu kısa bir sürede daha da büyütebilmem için bu güce ihtiyacım var. Bu isimler bana destek olabilirse, empati çünkü herkesin büyük bir kitlesi var. O evet. kitleye... Benim erişebilmem onların erişebilmesi kadar kolay değil. Onların bir kelimesi çok şey değiştirebiliyor. O yüzden de e, bu noktada da e, bir şey söylemiş oldum. İşte asla pes etmeyelim ve bunu empati yaparak e, hissetmeye çalışalım. Çok teşekkür ediyoruz hayat programımıza konuk olduğun için. Programımızın artık sonuna geldik. Ee, i̇yi ki varsın. İyi ki yaşam öykünde bugün başkalarına da ilham oluyorsun. Ee, sen güzel işler yapmaya devam et. Biz de elimizden geldiğince senin sesini geniş kitlelere duyurmaya çalışalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim vakit ayırdınız. Beni buraya davet ettiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızda gerçekten bir vazgeçmeme öyküsü vardı. Yaşama tutunma öyküsü vardı. E, ve engelli bireylere, engelli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ilham olacak bir yaşam öyküsü vardı. O tam da her şey bitti artık sona geldim dediği noktada yeniden var olan. Ve var olması için de hayatın her türlü olanağı kendisine sunduğu. Bugün geldiği noktada da başkalarına... İlham olmaya çalışan, ışık olmaya çalışan pırıl pırıl bir arkadaşımızdı Serhat Erönal. Kendisini sizler çok kolaylıkla bulup takip edebilirsiniz Serhat Erönalı ve onun yaşama bağlılığı umarım birçok kişiye de ilham olur. Çünkü e, Serhat'ın yaptığı işleri görünce hak vereceksiniz ki şikayet ettiğimiz aslında birçok şey. Şikayet edilmemesi gereken şeyler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sizler benim de öyküm var. Anlatmak istediğim, paylaşmak istediğim bir yaşam öyküm var derseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta Kentin Gizli Öyküleri ismiyle sayfalarımız var. Buradan iletişime geçebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.